Hulusi kalple görmeden inanmak, imanın şartı olunca, bir şeyleri görmeye çalışarak değil, sadece Allah subhanehu ve ta'ala'nın zikir ve ibadetler mukabilini bize vereceğine inanıp, dini tatbikatlarını yapmış olmalıyım. Mesela, şu kadar salavat okumakla peygamberimizi rüyada görürüm diye rüyayı veyahut benzer şeylere amaç edinmemeli, ancak salavatı şerife, ve zikirlerin sevabı vardır Diye inanarak Bu işi ivazsız, garasız yapmalıyım İş bu yapmaklığımdan O da razı olur Çünkü Hak Subhanehu ve Teala'nın rızası ihlas ve sadakatle kazanılır O halde ihlaslı ve sadık olmalıyım İvazsız ve garasız Halis imandan hareketle Taat ve ibadetlerimi icra etmeliyim Gözle görülmeyen Zahiri ve batini hislerle dahi bilinmeyen şeylere gayb denilir. Allah Subhanahu ve Taala'nın zat-ı şerifi, cennet, cehennem, melekler, insan ruhu gibi şeyler gayptir ve gaybe nispet edilir. Bunlara gaybi denilir. Söylemiş olduğumuz söz yahut yapmış olduğumuz hareketlerimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın dinine tıpatıp uyuyorsa buna ibadet denilir. Eksik ve fazla olmaksızın bütün ibadetlerimi şer'i şerifin tarifine göre icra etmeliyim.